Değerli dostlar, Akra Hem küçük canlıca merkez stüdyolarından hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımız daha başlıyor. Değerli dinleyenler, dünya üzerindeki nimetleri görüp izlemeye başlayan ve onlar hakkında tefekküre dalan, buna paralel olarak gökyüzünde serbestçe ve güzelliklerle uçup duran kuşları seyreden insanoğlunda uçmak fikri, önceleri zayıf da olsa giderek kuvvetlenen bir duygu halinde hep olmuş ve olmaya devam edecektir. Öyle ki bu konuda muhtelif bilim kurgu ve çizgi romanlarla sinema filmleri yaptılar ve Süperman gibi sanal kahramanlar oluşturdular. Şimdilerde ise insanımız artık en basit ve kolay şekilde uçmak arzusunu gidermek adına yamaç paraşütü denilen bir nevi sportif çalışma yapıyor. Müzik Yamaç paraşütü birkaç yenilikçi havacı tarafından 1980'li yılların başlarında serbest paraşütlerle yamaçlardan koşarak havalanmalarıyla başlamış oldu. Zamanla paraşütlerin aerodinamik yapılarının gelişmesiyle birlikte performansları da arttı. Ve serbest paraşütlerden ayrılarak planör, delta kanat gibi amacı uçuş olan bir alet haline geldi. Günümüzde pilotların, kullanıcının da tecrübesine bağlı olarak, yamaç paraşütüyle küçük tepelerden kalkılıp yüzlerce metre yukarılara çıkılabilmekte ve saatlerce havada kalıp kilometrelerce uzaklara uçulabilmektedir. Katlandığında bir sırt çantasına sığacak kadar küçülebilmesi ve ağırlığının da çok az olması, bazı dağcıların ilgisini çeker ve dağların zirvelerinden yamaç paraşütüyle uçarak inenler vardır. Ülkemizin hemen her yerinde yamaç paraşütçülüğüne uygun mekanların bulunması, Türkiye'deki yamaç paraşütçülüğünü hızla geliştirmekte, bu sporun turizm amaçlı kullanılmasına bile zemin oluşturulmaktadır. Hemen her şehrimiz civarında uçuşa uygun bölgeler bulunabilmekle birlikte, özellikle Türkiye'nin ve dünyanın en iyi uçuş noktası sayılabilecek ölü denize sahip olduğumuzu belirtmek lazım. Ayrıca Antalya, Kaş, Denizli, Isparta, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, İzmir, Bolu, Akşehir uçuşa elverişli diğer şehirlerimizden bazılarıdır. Değerli dinleyenler, Yamaç paraşütünü diğer hava araçlarıyla kıyaslarsak öğrenmesi en kolay olanıdır. Belli sağlık koşulları içerisinde hemen herkes yapabilir. Bunun için ülkemizde başvurulabilecek birçok kulüp, dernek, kurs, şahıs, şirket olmakla beraber bu sporun eğitimini veren ve yapan yaklaşık 40 civarında üniversite öğrenci kulübü de mevcuttur. Tabii üniversite kulüplerinin birçoğunun, kendi üniversite öğrencisi haricinde öğrenci kabul etmediği bilinir. Yamaç paraşütünün pahalı bir spor olduğu bilinen bir gerçek. Kullanılan malzemeler Türkiye'de üretilmemekte ve maliyeti oldukça fazla. Bu yüzden üniversite kulüplerinde eğitim alan öğrencilerin maddi açıdan büyük avantajları vardır. Fakat bu noktada seçim yapmadan önce oldukça hassas davranmak gerekir. Pilotaj hatalarında ve bunun doğurduğu sonuçlarda alınan eğitim büyük bir paya sahiptir. Eğitimin güvenilir eğitmenler tarafından ve güvenli malzemelerle yapılması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır yamaç paraşütü medya tarafından ne kadar da tehlikeli olarak gösterilse bile, aslında kurallarına uyulduğu ve ciddi bir eğitim alındığında sanıldığı gibi tehlikeli olmadığı görülür. Değerli dinleyenler, bu sporu yaparken kullanacağımız aleti yamaç paraşütü, Fransızca'da parapente, İngilizce'de paraglider gibi isimler verilir. Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır. Fakat bütün diğer hava araçları gibi karmaşık ve güç bir dizayn çalışmasının ürünüdür. Yamaç paraşütü ana hatlarıyla kanopi, ipler ve kuşam olmak üzere üç kısımda incelenir. İzi havada taşıyan kumaş kısma kanopi ya da kanat adı verilir. Kanat uçuş sırasında içerisi havayla dolacak olan birbirinin üzerine yerleşmiş iki katlı kumaş yüzeyden meydana gelir. Yamaç paraşütünde kullanılan malzemeler teknolojinin gelişmesiyle artık yüksek kaliteli ve güvenilir malzemeler haline gelmiştir. Yeni kanopiler dakron polyesterden dikilirler ve yırtılması çok zordur. Yırtılsa bile özel dikişiyle yırtığın büyümesi engellenir. Kanadın alt ve üst yüzeyleri bir uçak kanadı kesitinde olduğu gibi dikey parçalarla birleştirilmiştir. Bu parçalar kanadı, dik olarak kesen hücrelere bölerler. Havanın kanadın içerisine dolabilmesi için, kanadın hücum kenarı diye adlandırılan ön kenarı açık, dolan havanın içeride hapsolmasını sağlamak için firar kenarı denilen arka kenarı kapalıdır. Böylece paraşütün kumaşı da havayı hiç geçirmediğinden kanopi, içine giren havayı hapsederek katı bir kanat formunu alır. Kanat içindeki hava basıncının eşit olarak dağılmasını ve kanopinin düzgün şekilde şişmesini sağlamak için hücrelerin yan duvarlarında havanın hücreler arasındaki geçişini sağlayan delikler vardır. Tamamen havayla dolduğunda kanopi tıpkı bir uçak kanadı gibi alt yüzeyi düz, üst yüzeyi kavisli bir şekil alır. Efendim dilerseniz bu noktada söze bir miktar ara verip güzel bir eser dinleyelim. Tabii bu eseri dinlerken gözlerimizi kapatıp yurdumuzun en güzel köşelerinden biri olan ölü deniz üzerinde, yukarıda sonsuz sırlar gizleyen pırıl pırıl bir gökyüzü, aşağıda sır dolu derinlik ve genişlikteki deniz ve yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sonsuz nimetleri seyrederek yamaç paraşütüyle süzüldüğünüzü hayal edelim. Müzik tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra akra akşın. Değerli dinleyenler İslam Bilginleri ve İcatları programında yamaç paraşütünün özelliklerini anlatıyoruz. Efendim, yamaç paraşütündeki tipik bir kanopide 40-60 hücre vardır. Genelde hücrelerin uzunlukları kanadın ortasından uçlara doğru gittikçe azalarak, kanada yukarıdan bakıldığında ekliptik bir görünüm kazandırırlar. Bu şekle platform adı verilir. Kanopinin yan taraflarına kulak adı verilen dengeleyici parçalar yerleştirilmiştir. Kulaklar paraşütün dengeli uçmasını ve dışa doğru kuvvet uygulayarak gergin kalmasını sağlarlar. Ayrıca sonuçsal sürüklenmeyi de minimuma indirirler. Modern kanopilerde kulaklar kanadın askı ipleriyle aşağı doğru çekilen uzantıları şeklindedirler. Kanatlar pilotun kilosu ve farklı uçuş koşullarına göre birçok değişik büyüklüğe ve en boy oranına sahip modellerde üretilmektedirler. Oturulan kısmına ise harness denir ve uzun uçuşlarda kullanılan harnesslerde bir de yedek paraşüt mevcuttur. Eğitimlerde ise basic harness denilen harnessler tercih edilmektedir. Yüksek irtifa uçuşları mutlaka pilot harnesslerle yaptırılır. Müzik Değerli dinleyenler, yamaç paraşütünde kullanılan ipler askı ipleri ve fren ipleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ağırlığı ve sürüklenmeyi azaltmak için ipler kevlar yani karbon lifi ve darken gibi çok dayanıklı maddelerden mümkün olduğu kadar ince üretilirler. Yapıyı basitleştirmek amacıyla her biri uzunluklarının ortalarına yakın bir yerde ikiye ayrılarak kanada ulaşırlar. Kanopinin ön kısmındaki ipler dayanıklı metal halkalarla birleşerek ön kolonlara, arka kısmındaki ipler arka kolonlara bağlanırlar. Firar kenarının sağ ve sol uçlarına birkaç noktadan bağlı olan fren ipleri birleşerek tek bir ip halinde arka kolonlara kadar gelirler ve burada uçuş sırasında bırakıldıklarında savrulup gitmelerini engelleyen halkalardan geçerek pilotun uçuş sırasında tuttuğu halkalarda son bulurlar. Fren ipleri kolayca ayırt edilebilmeleri için farklı renklerde olurlar. Yamaç paraşütünde kullanılan iplerin bir tanesi 130 kilogram çekere sahip iplerdir ve yamaç paraşütünde onlarca ip vardır. Su geçirmez ve çok hafiftirler. İplerin bağlı olduğu vidaların çekeri ise 410 kilogramdır. Kolonların bağlandığı kolonların çekeri ise çok daha fazladır. Yamaç paraşütü eğitimi önce teorik eğitimle başlar. Teorik eğitimde malzeme bilgisi, aerodinamik, uçuş tekniği, makro ve mikrometeoroloji anlatılan bazı konulardır. Teorik eğitim sonrası öğrenciler yer eğitimine geçerler. Yer eğitiminin maksadı öğrencilere yerde paraşüt olan reflekslerinin gelişmesini sağlamak ve temel hareketleri öğrenmektir. Öğrencinin durumuna göre 1 ila 3 gün arası sürer. Yer eğitimini bitiren öğrenci önce 30-40 metre yükseklikteki tepelerden 20-30 civarı başlangıç uçuşu gerçekleştirir. Bu uçuşlar çok kısa süreli olup öğrencinin tecrübesinin artırılması ve dönüşler, kalkış ve iniş gibi hareketlerin öğretilmesi amaçlanır. Daha sonra gitgide yükselerek eğitim sürdürülür. Başlangıç eğitimi biten öğrenci artık yüksek irtifa eğitimine hazır hale gelir. Bu eğitim süreci öğrencinin becerisi ve hava koşullarına da bağlı olarak sürer. Başlangıç eğitimi bütün koşullar uygunsa ortalama 5 ila 10 gün arası sürer. Yer eğitimi ve başlangıç eğitimi genelde biraz yorucu geçer. Fakat ayağınız yerden kesildiği ilk andan itibaren her şeyi unutur, gökyüzünün ve uçmanın keyfini, özgürlüğün tadını çıkarırsınız. Değerli dinleyenler, son zamanlarda artık yamaç paraşütçülüğünde motorlu aksesuarlar da kullanılmaya başlandı. Bu işe uygun özel imal edilmiş paramotorlar artık istenen bütün teknik testlerden geçmiş ve bütün gerekli sertifikalara sahip olarak bu işle ilgili piyasalarda bulunmaktadır. Bu ürünler sessiz, hafif, güçlü ve emniyetli olmaları yönünde gerekli testlerden geçirilmiş, ayrıca çeşitli kolaylıklar sağlayan debriyaj sistemiyle donatılmıştır. En son teknoloji ve mühendislik ürünü olan bu motorlar dünyanın kendi sınıfında en ekonomik motoru 80 ve 120 cc olarak üretilmiş ve pilotların isteğine göre paramotorun pervane uzunluğu ayarlanabilmektedir. Çelik konstrüksiyon çerçeve ile emniyet sağlanarak tecrübeli pilotlarda hız, tecrübesizlerde ise emniyetin simgesi haline getirilmişlerdir. Aslında tamamıyla uçak teknolojisinde kullanılan malzeme kullanılmış, Uçuş hesaplarında bütün hava hareket ve basınç faktörleri göz önünde bulundurulmuş bu motorlar çok uzun yıllar kullanılmak üzere hafif özel kompozit malzemelerle üretilmiştir. Değerli dinleyenler programın başında da bahsettiğimiz gibi uçmak rüyası insanlığın başlangıcından bu yana devam etmekte olduğundan zamanın her döneminde bunu muhtelif şekillerde deneyenler çıkmış ancak ilk defa uçmayı gerçekleştiren yine bir Müslüman olmuştur. Programımızın bu bölümünde kendisinden önce defalarca denendiği halde başarılı olunamayan ve sonu ölümle biten uçma teşebbüslerinden sonra bu işi başarılı bir şekilde gerçekleştiren bilginimizi Hezarfen Ahmet Çelebi'yi tanıtmaya çalışacağız. Ama önce güzel bir eser arası diyoruz. Deyip seninle, Rabbim her an seninle, Zikret daim dininle. La ilahe illallah. Yaşlar aksın gözünden, Nur parlasın yüzünden, Gayrı çıksın gözünden. La ilahe illallah. Altyazı M.K. Cennetine göçelim La ilahe illallah Mürşidini bulasın Ol Resul'e varasın Nuri Hakk'a emesin La ilahe illallah Vücuduğun Yüz Akı Akra Radyonuz Akra Efendi İslam bilginleri ve icatları programımız devam ediyor efendim. Eser arasından önce bahsettiğimiz gibi bu bölümümüzde Hezarfen Ahmet Çelebi'yi tanıtacağız sizlere. Hezarfen Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Müslüman bilgin. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmeyen Hezartan Ahmet Şeribi'nin hayatı hakkında malumat yok denecek kadar az. 17. yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı biliniyor. Fen alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle, halk arasında hezarfen olarak tanınan Ahmet Çelebi, araştırma yapmaktan usanmayan, yiğit, akıllı ve bilgili bir kişiydi. Evinde yaptığı deney ve araştırmalarda, özellikle İsmail Cevheri adlı bir başka Müslüman Türk bilginini örnek alarak bugünkü hava taşıtlarının ilkel şeklini gerçekleştirmişti. Kuşların uçuşunu inceleyerek, tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatların dayanıklılık derecesini ölçmek için ok meydanında ayrı ayrı zamanlarda dokuz defa kısa mesafeli denemeler yapmış, hepsinde de başarılı olmuştu. Değerli dinleyenler, Hezarfen Ahmet Çelebi bütün deneme ve hazırlıklarını büyük titizlikle tamamladıktan sonra boğazı uçarak geçeceğini açıkladı. Miladi takvim 1636 yılının sabahlarından bir sabahı gösterirken, Galata Kulesi'nin üstüne çıkarak kıyılarda maşeri bir kalabalık oluşturan İstanbul halkının gözleri önünde Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakacak ve kanatlarına hareket ettirerek uçarak boğazı aşacak ve Üsküdar semtine inecekti. Uçuşunu böyle planlamıştı. O gün gelip çattığında Sultan IV. Murat dahi, Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'nden olup bitenleri takip etmek üzere yerini almıştı. Sanki bütün İstanbul halkı sahillerde toplanmıştı. Herkesi alabildiğine bir heyecan kaplamış, bütün gözler Galata Kulesi'nin tepesine dikilmiş, kendini boşluğa atarak uçmaya çalışan kahramanı bekliyorlardı. Nihayet beklenen an geldi. Hezarfen Ahmet Çelebi, Bismillah deyip kendini boşluğa bıraktı. Vücuduna taktığı, kendi yapmış olduğu kanatlarıyla boğaza doğru süzüldü. Herkes hayretteydi. Hezarfen Ahmet Çelebi, esen rüzgarın da yardımıyla, Galata'dan Üsküdar'a doğru uçarak yaklaşık altı kilometre civarında bir yol kat etmiş, bunun için kanatlarıyla beş dakika kadar bir süreyle havada kalmış, bu süre içinde tahminen saate 51 kilometre hıza ulaşmış ve sonuçta bir kuş gibi uçup İstanbul Boğazı'na geçerek büyük bir ustalıkla Üsküdar'daki doğancılara inmişti. Onun bu başarısından hoşlanan Sultan 4. Murat Ahmet Çelebi'yi huzura kabul etmiş ve çok yakından ilgilenerek kendisine bir kese altın bağışlamıştı. Önceleri kendisiyle yakından ilgilenerek bağışlarda bulunan Sultan 4. Murad, Hezarfen Ahmet Çelebi'yi bu derece bilgili ve becerikli biri olması nedeniyle varlığından kuşkuya düşer ve bu adam çok korkulacak bir kişidir. Her ne dilerse elinden gelir. Böyle kimselerin burada barındırılması caiz değil diyerek onu başkalarının da telkiniyle Cezayir'e sürgün eder. Hezarfen Ahmet Çelebi sürgünde bulunduğu Cezayir'de hayata gözlerini kapar. Eğerli dinleyenler, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bu uçma hadisesini şöyle anlatıyor: Hazarfen Ahmet Çelebi, iptida ok meydanının mimberi üzere rüzgarın şiddetinden kartal kanatlarıyla sekiz dokuz defa havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murat Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa köşkünden temaşa ederken Galata kulesinin ta zirveyi alasından rüzgarla uçarak Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir. Huzura geldiğinde bir kese altınla sevindirdikten sonra, ''Bu adem pek haf edilecek bir ademdir. Her ne murad ederse elinden gelir. Böyle kimselerin bekası caiz değil.'' diyerek, bu derece bilgili ve becerikli bir adamı cezaire sürgün etmiştir. Hazerfen Ahmet Çelebi, uçma tasarısını ilk gerçekleştiren bir bilgin olarak, havacılık tarihinde yerini alırken, planörcülüğün de öncülüğünü yapmış oluyordu. Çünkü o uçuşunda bir planörcü gibi rüzgarın esişini de dikkate almış, ona göre uçmasını gerçekleştirmişti. Onun bu büyük başarısını gören halk ona bin fenli yani bin teknik bilgiye sahip manasında hezarfen lakabını taktı. Efendim, tüm Sesler Onda Güzel Değerli Dinleyenler, ilk Uçan Adam Hezarfen Ahmet Çelebi bu uçma denemelerinde, çağından yüzyıllarca önce aynı düşünceyi gerçekleştirmeye çalışmış, Türkistan'ın Farab şehrinde olan İsmail Cevheri'yi örnek almıştı. Nişabur Camii imamlığını yapan ve meşhur Sıhhah isimli lügatın yazarı olan Cevheri, özel olarak hazırladığı kanatlarla caminin kubbesinden kendini aşağı bırakmış, bir müddet havada kaldıktan sonra düşerek vefat etmişti. Hezarfen Ahmet Çelebi, Cevheri'nin başarısızlıkla sonuçlanan deneyi üzerinde uzun süre düşünmüş, özellikle hava akımları ve kuşların uçuşunu inceleyerek kendi çalışmalarını onun bıraktığı yerden alıp geliştirmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin bu işi düşünmeden başarmış olması ise onun bu konudaki üstünlüğünü gösteriyor. Avrupalıların uçmak için kendi hayatlarını ortaya koyamadıkları bir devrede, büyük bir cesaretle uçuş denemelerine girişmek her şeyden önce bir cesaret işiydi. Hezarfen Ahmet Çelebi, ilme dayanan bu cesaretini sadece teoride bırakmamış, bizzat kendi üzerinde uygulamaya da koymuş olan havacılık tarihinin en kayda değer simalarından birisidir. Değerli dinleyenler, Hezarfen Ahmet Çelebi geniş bilgili ve araştırmayı seven biriydi. Uçabilme ile ilgili araştırmalarını ve ilk tecrübelerini evinde yapmış, ancak doğruluğuna iyice inandıktan sonra taktığı kartal kanatlarıyla ilk deneme uçuşlarına girişmişti. Ne yazık ki bu deneme üstünde gereği gibi durulmamış ve iş orada kalmıştır. Ne yazık ki bu deneme üstünde gereği gibi durulmamış ve iş orada kalmıştır. Eğer bu uçuş denemeleri genişletilebilseydi, belki bugün uzay yarışında biz de söz sahibi olacaktık. Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki, Avrupalı kaynaklar bugün ilk uçuşu gerçekleştirenlerin Osmanlılar olduğunu kabul etmektedirler. Batılı kaynaklar arasında Cook'un havacılık, Wilkins'ın Yeni Bir Dünya Buluşu adlı eserinde bu konuda bilgiler bulunuyor. Konuyla ilgili PTT... Hazarfen Ahmet Celebi'nin hatırasını anmak maksadıyla, 17 Ekim 1950 tarihinde bir seri yayınlamış, üç buldan birisinde onun uçuş sahnesine yer vermiştir. Efendim, insanların kuşlar gibi gökyüzünde süzülme istek ve arzuları, onların bu konuda muhtelif arayışlar içerisine girmelerine neden olmuştur. İşte bu arayış ve çalışmalar sonucunda ulaşılan uçma araçlarından biri de planördür. Planör kelimesi dilimize Fransızca planeur sözcüğünden girmiştir. Fransızca karşılığı süzülerek uçmak, süzülerek uçarak mesafe kat etmektir. 18. yüzyılda Fransız deniz subayı ve Mucit Labri yıllarca martıların uçuşunu izlemiş ve bu kuşun kanat yapısına benzer bir planör yaparak kısa mesafeli de olsa uçabilmiştir. Bu nedenle martı planörcülüğün simgesi olmuştur. Aynı yıllarda İngiliz mucit George Kelly, ilk sabit kanatlı planörü yapmaya muvaffak olmuştur. Modern anlamda ilk planörü, Alman mühendis Otto Lilienthal yapmıştır. Bu nedenle planörcülüğün babası olarak anılır. Son derece gelişmiş planör tasarımları gerçekleştirmiş, bu planörlerle 2000'den fazla uçuş yapmıştır. Havada planörünün sağa sola dönüşlerini, yukarı ve aşağı hareketlerini, kanatçık ve irtifa dümeni yerine kendi vücuduyla kontrol etmiştir. İngiliz Pilser'ın yapmayan muvaffak olduğu planörün özelliği ise inişte bütün yükü pilota yüklemek yerine basit bir iniş takımıyla tekerler üzerine iniş yapılmasını sağlamıştır. Motoru olmayan bu hava aracının uçabilmesi için ilk önce planörün havaya çıkarılması gerekir. Bu, ilk yıllarda lastik amortisörlerle yüksek tepelerden sapan gibi havaya fırlatılarak gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda gelişen teknoloji ile beraber uçak arkasından veya vinçle çekilerek planör havaya çıkarılmıştır. Havalanan planör süzülme kabiliyetiyle havada uçuşunu sürdürür. Hava içerisinde ufkun altına doğru süzülen planörün kanatlarına çarpan hava akımları, kaldırıcı güç meydana getirerek kütlenin havada kalmasını sağlar. Planörün kokpiti tek veya çift kişilik olabilir. Kokpitte planörün dikey eksende hareket etmesini sağlayacak pedal, yine yatay eksende yatış olayını sağlayacak levye bulunmaktadır. Bunların dışında planörün hızını değiştirecek tali uçuş kumandanları bulunmaktadır. Planörde yerle planör arası iletişimi sağlayacak telsiz de bulunmaktadır. Değerli dinleyenler, planör havadan ağır, hava akımlarından faydalanarak uçabilen, motorsuz bir hava aracıdır. Bu hava aracıyla yapılan uçuşa planörcülük denir. Planörcülük, havacılığın temeli kabul edilir. Uçmayı öğrenmek ve öğretmek için kullanılan en ekonomik ve güvenli hava aracıdır. Planör, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından uçuş esnasında sabit tepkimeler üreten yüzeyler sayesinde kaldırma gücünü oluşturabilen havadan ağır, motorsuz hava aracı olarak tanımlanır. Değerli dinleyenler, planörlerle ilgili bilgilere devam etmeden önce güzel bir eserle sözü aralayıp, eser sonrası konumuza devam edelim dilerseniz. Radyonuz ve Gönlünüz Akre FM Efendi Efendim, Radyonuz Akre FM'de İslam Bilginleri ve icatları programında planörleri anlatıyoruz. Dilerseniz planörlerin özelliklerinden bahsedelim biraz da. Planörler, otovinç kalkışı tabir edilen ve özellikle eğitim uçuşlarında yaygın olarak kullanılan bir otomobilin çekmesiyle oluşturulan havalanmanın temin edilmesi veya uzun mesafeli ve yüksek irtifalı uçuşlarda kullanılan uçakla çekilmek suretiyle havalanmanın temin edilmesi sonucu uçuşa geçebilmekte ve atmosferdeki dikey ve yatay hava akımlarıyla havanın kaldırma kuvvetinden en verimli şekilde yararlanan gövde yapıları sayesinde havada kalabilmektedirler. Atmosferdeki bu akımlar ve nedenlerine kısaca değinmek gerekirse bunlar, atmosferdeki basınç farklılıkları, ısınma ve soğuma, yeryüzü şekilleri, karasal ve denizsel iklimlerdir. Değerli dinleyenler, planörler motorsuz olmaları nedeniyle atmosferdeki her türlü olaydan etkilenirler. Bu olayların olumlu veya olumsuz etkileri bulunmaktadır. Planör pilotları bu olayların bütün sonuçlarını değerlendirebilecek şekilde eğitilirler. Zira havada kalabilmeleri bu bilgileri en iyi şekilde değerlendirmelerine bağlıdır. Mühendisler planör gövdelerini minimum sürtünme, maksimum kaldırma olacak şekilde tasarlarlar. Bununla birlikte planör herhangi bir kaldırıcı ya da itici güce yani motora sahip olmadığı için yerçekiminin etkisindedir. Bu etki planörün düzenli bir şekilde yükseklik kaybetmesine neden olur. Ancak mühendisler planör tasarımlarında ağırlık, hız, dayanıklılık, esneklik gibi birçok değişkeni en iyi şekilde bir arada tutabilecek çözümler sunmaktadırlar. Planörlerin havada kalabilmek için ihtiyaç duydukları hava akımları iki çeşittir. Yelken uçuşu Basınç, sıcaklık farklılıkları nedeniyle meydana gelen rüzgârlar, tepe, dağ gibi yer şekillerine çarparlar. Bu çarpma sonucunda yukarı doğru yükselirler. Planörler, yükselen bu rüzgârlar içerisinde belirli bir yol izleyerek rüzgârla birlikte yükselirler. Bu uçuşa, yelken uçuş adı verilir. Planör pilotları, rüzgârın hangi yönden ve hangi şiddetle gerçekleşeceğini bilmek zorundadırlar. Zira şiddetli bir rüzgâr, motoru olmayan bir planörü sürükleyebilir. Termik Uçuşu Yelken uçuşunda olduğu gibi basınç sıcaklık farklılıkları nedeniyle meydana gelen dikey hava akımları yukarıya doğru yükselirler. Yükselen bu hava akımları sıcak havadır. Sıcak havanın kinetik enerjisi, dolayısıyla hareket kabiliyeti daha fazladır. Yükselen sıcak hava içinde dönüşler yapan planör, bu sıcak havayla birlikte yükselir. Bu yükselme, sıcak havanın yoğunlaştığı, yani bulut oluşumunun gerçekleştiği yüksekliğe kadar devam eder. Buna planörcülükte termik uçuşu adı verilir. Değerli dinleyenler, bugün planörcülük, bütün dünyada yaygın olarak yapılan amatör spor dallarından biri haline gelmiştir. Motorlu uçaklara nazaran, daha ekonomik olması planörcülüğün yaygın olarak yapılmasının başlıca nedenlerindendir. Bütün dünyada bu havacılık sporları bulundukları bölgeye münhasır isimler taşıyan kulüpler vasıtasıyla herkesin yararlanabileceği mesafede bulunan küçük meydanlarda, tatil günlerinde bir şenlik edasıyla yapılmaktadır. Mesela biliyoruz ki Almanya'da 500'ün üzerinde planör uçuş kulübü vardır. Bu nedenle planörcülüğün Almanya'da önemi çok büyüktür. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonunda ülkeye uygulanan ambargo neticesinde askeri uçak yapımı ve uçuşu yasaklanan Almanlar bütün çalışmalarını planör yapımı ve uçuşlarına yönelttiler. Geliştirdikleri tekniklerle de bugünkü modern planörcülüğün altyapısını oluşturdular. 2. Dünya Savaşı'nda uçan Alman savaş pilotlarının büyük bir kısmı planör kamplarında yetişmişlerdir. Savaş boyunca Almanların hava üstünlüğünün nedeni de budur. Ülkemizde ise planörcülük Türk Tayyare Cemiyeti bünyesinde uçuş hattayış faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Türk Kuşu adıyla bir birim kurulmasıyla başlamıştır. 3 Mayıs 1935'te kurulan ve hemen faaliyetlerine başlayan Türk Kuşu'na bağlı ilk birimse Planör Uçuş Okuludur. Planör Uçuş Okulu aynı yıl Planörcülük Okulu adı altında kurulmuştur. İlgili ilk kurs Ankara Ergazi'de, Vecihi Hürkuş ve Rusya'dan gelen iki öğretmen tarafından US-4 ve PS-2 model 4 Rus planörü ile düzenlenmiş, kısa bir süre sonra dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanını alarak Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin adını göklere yazdıracak olan Sabiha Gökçe'nin de içinde bulunduğu 20 öğrencinin Planör A ve Planör B bürovelerini almalarıyla bu kurs tamamlanmıştır. Kurs sonunda 8 pilot öğretmen olabilmeleri için Rusya'da bulunan Koktabel Yüksek Planör Okulu'na gönderilmiştir. Ülkemizde bu şekilde dar çerçeve ve kısıtlı imkanlarla başlayan planörcülük çalışmaları, daha sonraları yapılan tetkik, araştırma ve iyileştirme çalışmalarıyla geliştirilerek yaygınlaştırılmış, Ankara'daki uçuşlar devam ederken, İzmir-İstanbul gibi çeşitli il merkezlerinde de kurslar gerçekleştirilirken, Eskişehir'in 35 kilometre batısındaki İnönü ilçesinde 10 Temmuz 1936'da İnönü Yüksek Planör Kampı kuruldu. 1937 yılına kadar orta, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim veren Planörcülük Okulu, bu tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de eğitim vermeye başladı. İnönü Yüksek Planör Kampı'nın ilk öğrencileri, 1937 eğitimlerini tamamlayan Hava Harp Okulu pilot adayları oldu. Bu eğitimler 1946 yılına kadar devam etti. Daha sonra Planörcülük Okulu, sivil kurslara ağırlık verdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında kamp, Gedikli Hazırlama Yuvası adı altında subay ve az subaylara uçuş eğitimleri vermeye başlayan Planör Uçuş Okulu 2. Dünya Savaşı yılları haricinde kurulduğu yıldan itibaren hiç ara vermeden uçuşlarını sürdürmekte, gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak bilgi tecrübesini artırarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Evet efendim, Bir İslam Bilginleri ve İcatları programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi sağlık ve huzur dolu günler dileğiyle selamlıyor, Allah'a emanet olun diyoruz.